Kardeşlerimizle bir mevzumuz var da benim hatırıma gelin verince onu konuşayım da. O da teyfi alınsın diye avzu edildi. Ve arkadaşlarımıza ilettiğimiz zaman mı ağzımla söylemiş olayım. E, açıp da konuşturduğum arkadaşlara hususun selam eder. Gözlerinden öperim. İnan her şafak dua ederim tüm ihvanımıza. Onların da dualarını rica ederim. Duanın da şöyle olur. Ya Rabbi bütün kardeşlerimize aşkullah, şevkullah, muhabbetullah, muhabbet Rasulullah ihsan et. Ya Rabbi. Derim bir. İkincisi. Ya Rabbi. Bütün kardeşlerimizle beraber kazalardan, belalardan, güç yetmez, takat yetkililmez, bütün sıkıntılardan sen muhafaza et derim. Şimdi şunu da eklerim yanına Ya Rabbi Üstad-ı Azam bu o günahkâra kadar ne kadar arada ihvanımız varsa hepimizi birden iman öldür, imanı kâmil ile öldür, rızayı ilahiyyen buldur, kalbimizden masivayı, ahlakı zemimeyi sildir, İçine fiyozat-ı ilahiyen doldur. Cennetinle, cemalınla yüzlerimizi küldür ya Rabbi derim. Her işe bak, hasta, sayrı, hiç aramam bu duaya devam ederim. Arkadaşlarımız biz de imanla ölelim diye kaygımız boğulur. Siz de bunu belleriniz mi? Bu günahkar kardeşinize dua edersiniz belki diye. Tevkide bunları söylemiş oluyorum. İnsana düşmanı dört tane o hatırıma geldi. Dört tane düşmanı var. Birisi şeytan, mel'un-ü metrut. İkincisi nefsi emmare. Emmare. Nefsi emmaremiz. Üçüncüsü akranımız. Kendi yaşımızdaki olan insanları yoldan çıkaracak şekilleri olan insanların yanına varmamak. Dördüncüsü, dünya mahabbeti, dünya sevgisi, aile de öyle, para da öyle, meta da öyle, dünya da öyle. Buradan çıktıydı, yani dünya insanı şaşırdır demiştim. Federim bize çok tembih etti, Efendimiz çok konuşuyor, eciniden cuddüh efendi, bana bir mühür vermek istedi. Mühür bastın mı, ne kadar ecinli hastalığına tuturan varsa geçer, ona bir icazet verelim. Babam demiş, dur bakalım bir müşavere edelim. Müşavere ettik, yavrum almayı iyi ya, yarın dünyaya kanmak kötü. Hastasını yettiğin kimselerden para almak ihtiza verilirse istemiyorum istemiyorum diyemem. Derken, dünya ehli oğlum, almayalım bunu için, almadık. Onun dünya, dünyanın parası pulu insanı daha çok yoldan çıkarır. Baştan başlayacağız. Şeytan, mel'unu, metrub biliyorsunuz, delili katkıyla ile olan Kur'an-ı Kerim'de müminlerin, Müslümanların düşmanı. Hepisini ister ki cehenneme doldurayım. O kalbe vesvese verenler o şeytanın vesvesesi. Her türlü gelir. Yani halen büyüğün yanına göndermeyen o. Sen iknah şöyle suçun var, mevcine varacaksın, dersi de ilerledi O hayırlı gevit gibi verdiği o şerli evet varıp da ıslah olmasın diye verir insana. Bak, dinleyelim. Bunun olayı da var, silahı da var. Eûbi racim dedim ve firan eder, insandan kaçar. Namaz kıldın mı insan, namaz kılar bana sıkma tutarmış şeytani, böyle tır tır tır tır tır tır tır tır, iyi riayet ettin mi? tiril tiril titredin şeytanın. Eğer Kur'an-ı Kerim okuyacak olursan, kalay gibi erir diyor, kalay gibi. Yani, varlığa bir şey ya, öyle kalay erir şeyin içine mu, kalay gibi eririm. Demek onun müdafaları kolay. İçindeki vesveseden de bileceksin şeytandan geldiğini. Şeytandan gelirse, şeytan vesveseyi verince arkasına fazla düşmez, ısrar etmez. değiştirir. Yani şu adamı öldürdüğü vesveseyi verdin mi? Yok, farklı olurum. Derin mi? Üylesede diyor filan gelecek, bir sofra. Yok, ben de versem Hintala. Yarın da huzuru ilahe o beni diyorlar, olmaz böyle. Hiç değerli bir gönlünü kıracak bir laf verdir. Yani bir günah ettirsin ve onun kârı olursa olsun bu şeytandan gelir, anladınız mı? Yani bir günah ettirsin ne olursa olsun, adam öldürtürmesek de mu öldürürsün? Gönülü öldürürse ta' min, ilvedest âvar ki haççı ekberest, e se zâran kâbe yiktir bir gömül yap ki o gömül yapmaklığın sevabı hacce ekber sevabı olsun. E sezaran kabe yektil bihteres bir defa beytullahı yapmaktan bir kalbi yapmak daha eftar. Bir gömül bir defa beytullahı yıkmaktan bir gömülü yıkmak daha eşat olduğu için o şeytan diye ki bir şey yap da ne olursun benim kârım olsun Ama nefs böyle değerler. Nefsin de bak vesvesesine haber vereyim, Ve nefisten gelirse vesvese şu filanın gelinine, kızına, çok güzel diyorlar bir bak derin mi o içerinde ısrar eder. İlla onu büs kadar ayağını, dayar durur diyor. Estağfurullah ya buna. Geçildirilmez gömünün içinde çünkü, yaime illa onu murazına yedirecek, öyle o adamdan vazgeçecek. Bunun çaresi, bunun ileşleri az yeme, az söylemek, az uymak. O ancak onlarla ezilir. Başka şeyle nefis ezilmez. Nefis şey yoklar, arkadaşlar. Nefis aynı deve kuşu gibiymiş, deve kuşu gibi. Biliyorsunuz deve kuşunun davanı da var, kanadı da var. Bakarsanız bana daha sözüm açılır, böyle kafanızı yeriz. Hem davanı var, hem kanadı var, anladım efendim, yük götür, haydi dedim ne de, kanadını gösterir, ben fazla yük taşıyamam der, taşıyamam, ee, ben davanım var, deveyim, koşun, şey, Anladım mı? bak, koşun, yük götür erenlerle biraz dersiniz çoğal, al dedim de kanadını gösterir, ben Dabanını gösterir, ben erenlerle uçamam, ben erenlerle yük götüremem. Onu dedim, yük götür dedim mi, mağazını gösterir, uç dedim mi, davanını gösterir. Nefis aynı bu. Bir ders kaybolur gider bir daha ilave etmezsen iki çalışır mı, ibadet ileriye gider mi? Yafsai Celal'ın bin kene, bin beş yüz bir aha, şey vermesen Yürür mü o? Mesela Efendimiz'in misalları bu. Şu bir dışarıya ocak yakmışsın, tencereye koymuşsun, üç odun yakmışsın, kaynar mı? Bakalım dımlı bir Kaynar mı? Bakalım dımlı duruyor. Efendimiz diyor ki üç daha vurun atsanız altına diyor. Üç daha attın mı diyor, o zaman yukarı kümbür kümbür kümbür kaynadır diyor. <gülüyor> o, dayanatmadığın sebebi dersin zayıflığından olur. Tabi dayan bilhassa zayıflığından olur. Rabıtalı olmalı insan gittiği geldiği yerde. İnan Mükseçen hocamız der ki ben mektepte ikine efendimize var da Diyorum muhabbetim var, rabıtam vardı. Hacı Sami Sultan'ı düşünüp de girdiğim e, girdiğim tek ikmada kalmadım diyorum. Bir pecik. Düşünmeden girmişsin, onda da hükmala kaldım, diyor. Onun için Mahmud hala olunacaktı, iznillah. Şimdi Açın eşkulları de, şöyle bahçemize indirin. Anladın ya e, Yük götür deyince kanadını Uç deyince, babanını gösterdiği gibi insanın kendini hepsini, kendini üldürmek imkanı yok. İlle bir kutlu cihanın şimşiri hakikatına haval etmek lazım. Anlamadım. Yani bir kutlu cihanın manevi kılıcının önüne bütün teslimiyetle yatman lazım. Yani öyle kendi kendine ben kendimi şu içimdeki apantısı alırım deyip bu yalan bu alamaz. Onu doktor alır, doktor alır, hırsımı, tamağımı, fukulumu, adavatımı, kenimi, buzumu, riyamı, sümamı, hıkıdımı, hasetimi, kibirimi vs. aklaklarımı ben temizlerim diyen yalan söyler. Ve imkanı yok, onu ancak bir kutlu cihana teslim olur. Elini, kolunu teslim eder, imzasını verir, yatırıyor ona, o öyle tedavi eder, inan ki böyle onlar alındığı zaman cız cız cilap bıçağıyla alıyor gibi içinden duyarsın onlar gettiğini. Biraz evveli yükeliyim, yüküşken sonra sen de hiçbir elken kalmaz, kaybolur, almış bunu orada. Hiç duyurmadan alırlar bilinçliler. Ama iyi teslim olmak lazım. Teslimiyatın size bazı misallarını verir de, ama çok gider. Bir teciğin ettiği kitabın gibi şu yolu ya. Asil önünde, kasledenin yanı önünde ölü. Onun gibi olacaksın, ölü gibi. Elini kaldırdın mı elin kalkacak, ayağını kaldırdın mı ayağın kalkacak. Onun emrinin haricine hiç hareket etmeyeceksin. Ne derse efendi? efendim, teminli bu, şöyle olur. Yok, onun teminli Adanalı haccasın efendim, hiç yapmadı. Hiç kişiyle görüşün şimdi Kaldı canım, o bir hoş gelmiş, o gelsin gitsin sonra Şuradan birini kaldırırdı sen görürüm. Efendim emri bozulacak diye. Biz birimiz yapamadı o zatın şeyini ama o istediği gibi yaptı ve sonunda çok nimetli vefat etti. Ne kadar nur olsun yani sen halifemiz zatını. Allah sıfatını nairesin. Bak demek ki şeytan düşmanımız bu. İkinci düşmanımız nefis. Onun hatından gelecek şeyler daha bir... Üçüncü düşmanımız, akranımız, yaştığımız, bir mekteb bulunduğumuz, iyi kötülerinden olduğun, mütteke kötüsün, onlara uyduğun zaman şimdi sende ne namaz kalırdı, ne yaz kalırdı, ne namus kalırdı, ne hasiyet kalırdı, ne din kalırdı, ne iman kalırdı. Değerli mi siz bunu görüyoruz ben görmüyorum ama, anarşit olur gider ama iyi tarafa uyduğumuz şu ne edelim efendim, onun ilacı hangisi? ...onlarla münasebeti külliyen kesmek. Yani onları kon, ilacı bu. Uzlet onlardan ayrılmak. Hikmet on, on. Hikmet on. Dokuzu sıkıt, birisi de uzlet. Dokuzu sesini çıkarmamak, birisi de uzlet onlardan ayrılmak. Anlamaya ben de. Bu Böyle da demek öyleymiş. Bu, hepsinden biter, bir düşmanımız daha var, dördüncüsüne geldik. O da dünya muhabbeti. Dünyanın fırası, olur varlığı, zenginliği filan. Bunu kendine mal ettiğin zaman düşman olur. El karda, gümül, yarda olursa bir şey olmaz. Size filosefeli konuşulmak lazım. Çünkü orada büyük insanlar çiğ dinleyecekler. Yani el karda, gümül, yarda demek. Dışın olup insanıla, kalbin olup yüzdanıla. Yüzdan Allah. İşin insanıyla, o işlerle meşgul ama işin için Mevla ile Daha mı istiyorum, daha istiyorum. Zahiri bir halk, batını bir hak. Zahirin halkıla, onlar gibisin. Yani daha hiç bilemezler ama bahtının Allahla dolmuş. Böyle olacak insan. Daha var mı efendim? daha var. Zahirde bir kana var batın da derya dil ol. Anlamadım. Zahirden mümkün sıfatlı gibi görün. Yani böyle zamanlar olacak, mümkün sıfatlı gibi görün, batının derya gibi olsun. Bunun misalları, Teskiret-ül Evliya'da Hüseyin, Yusuf bin Hüseyin Hazretleri vardı. Böyle içiyor, bağırıyor, bir şey kadın almış, Ebu hatta Haddadi Hazretleri Osmanlı Nuri Hazretleri'ni gönderdi. O bir elin cariyesini görünce kalbi elinden çıkmış, ona gideceksin demiş. Varmış ki bahçede iç geçiyor, bağırıyor. Ben lan var. İnsanlar zındık demişler, onlar demişler. Ondan sonra yine gideceksin demiş, 12 gün gine gelmiş, kapıyı olmuş açmışlar, <gülüyor> bağırıyor. Sakalı ne yok, vaziyeti bozu. Şöyle oturunca derya gibi boşanmış böyle. Hikmetler doğuyor içinde. Vallahi efendim sen niye böylesin demiş. Şu hanımlar ne? Şu iskiler ne? Bu ağzından çıkan ne? Senin gibi de bana cariye inanıp da ürme koymasınlar diye ettim dedi kerametce. Sen muhavaza ettirmiş, bir teci gözünü görmeyle kalbin yoldan çıktı. Beni millet kötü görsün de ben kendimi muhafaza edeyim, şu ailelerim demiş, bunlara Kur'an talim ederim, şu bal şerbeti demiş. Bal şerbeti içerim demiş. O Ondan sonra, şu bağırttıran da bal şerbeti diyor ki, Aşkullah geliyor, Aşkullah! ALLAH! diyor demiş. Allah diyor, bağırıyor demiş. Eller diyor ki demiş, içti de serhoş oldu zannediyorlar beri demiş. Onun için yağlıcığım, yani... Ee, ''Akrandan da diyor ayrıl, bir de dünyaya da muhabbet etme.'' ''Efendim buna bir misiniz?'' Efendimiz vermiş onun ilacını, ben şey diyeyim, e, ''İstefa'nı okun, tevhidini okun, o belli, dersin almışsın, ondan sonra e, salavatımı okun, ayetler okun, filan okun, Onu bitirin.'' Onlar bittikten sonra ölüm rabıtası var ya, ölüm, Ölüm rabıtası, o dünya muhabbetini kökünden söken şey. Aman ilmin tebettürünü unutmayın. Evlenin, batlanın, efendi olun, be Hiç hatırdan çıkmasın. Size şöyle kitabımdan da diyordum, acele olsa vakit geçtiği için söyleyemeyeceğim. Lokman Ayy Salatü Vesselam, bir zaman dedim miydi? İki şeyi unut, iki şeyi unutma. Efendimiz bunu, Not defterime yazdırdım. Neyi unutayım efendim, neyi unutmayım? İki şeyi hiç unutma. Birisi mevlanı, birisi ölümü mu? Ölümünen mevlanı hiç unutma. Genç ol, ihtiyar ol, ölüm seninle beraber olacak. Bir gün öldürecek. Yuvarlayacak taştan. bak ki kafan başa başa gelmiş, esmiş, ağzın ayyla kalmış. Koymuşsun, getmişsin dünyadan. Ya oğlum bu ölüm var. İstesen genc ol, istesen ihtiyar ol. Öyle olunca iki şeyi de unut gitsin. İnsanlara ittiğin ihsanı unut gitsin. İnsanların sana yaptığı zulümü unut gitsin. Çok zor unutuluyor, biz daha geçiremedik öyle la çekiyoruz. Hele şu Esselam'ın partisine bu halip olan kendi cinsimiz, kocamız, kardeşimiz oldu Allah içimizde bir büruvdet hasıl oldu. Şu. Şaş kaldık, kalder sevmiyor olduğumuzu. Ne diye canım renksizlerin hali. Renksizlerin hali ma masuna reyni oryatı ben seni kabul et. Şöyle bir izmir'de şöyle vicdanını. Elini koydum. Ya Rabbi benim anne mesel etme bu durumda. Solcu mı tabi masuna ne yapamam? Ne yapacaksın? Kurtçular, kurtçular diyorlar. Onlara da atamam. Çünkü Yahudi, Yahudi beslemesin diyor, o Mahi kardeşimiz, Ankara'nın yüksek muallimi o kardeşimiz, o da öyle. Birtecek yerimizde selamet kaldı, onu da kendi cinsimizden alanlar bunda rol oynadı mı, Müslüm bir müftü var, Allah şerrinden muhafaza Rabbi. Yani daha müftülük zamanında aynacılığını yapıyor, partalar. Sen şöyle otur, tarihe kadar girdi, şimdi çıkarmaya bir şey kalmadı, tek derpek vur diyor Efendimiz, yeter diyor, kabul etmem dedim. mi olur diyor. Yani inan diye de oldu dilim, birisi akrabası olur bu, Hacı Abdullah, Nebu, Cehaber ne? Hocam niye diyorsun, elin ayağını öpüyüm sen, ya, sen niye diyorsun, o bize Havuz vurunca çıkaran, bize meydanlarda 67 vilayetinin şekerini yiye yiye, şeker hastalığına tutuldu, altı diyen, adamın şimdi taksına biniyor böyle, bizim de oluyor bu adam. Akşam birçok uyuyamadım, böyle rahatım gelmedi. Yani Allah başkasıya kıyım, kızmadım. İnan reynatından, hikmetten bildiğimden, 24 cihaz ben hor horun uyku hapısız, büyüdüm gittim. Ama alsam bu adamın hocanın, hacının yeniden oradan olduğunu duyunca kalbim böyle ateş gibi yaptı. Kayırıyorum çünkü, o kıvı şeyimiz elden gitti, Allah cümlemizi ıslah etsin, irşad etsin. Yavrum, arkadaşlarımızı yuhşerülmer umâmen habdeh. Kişi sevdikleriyle beraber haç diyeceğim olur, iyileri sevelim, iyilerle olalım inşallah. Salli ve sellem ve bariq ala esrafin nuri vel mursalin, velhamdülillahi rabbil alemin, rızalillahi teala el-Fatihah. İkranımızla beraber rızanı kuldur, imanla güldür diyelim, hayroca değil, cemalınla güldür diyelim, cemalınla da güldür diyelim. Şinden sonra Allah cenneti alanı doldur diyorum ya Rabbi diyor. <gülüyor> Onun için böyle aile de meşgul arkadaşlar Demek ki Arş-ı Azam'ın bölgesinde ülkelerin biri de Allah için dost olanlar birbiriyle. Birisi de sar elinin yerdiğini, sol eli bilmeyecek birisi de sadaka bilen. Oradan ben ansarlara geçtim, muhacire geçmiştim. Buldum şimdi Şemi mu Birisi şöyle duvardan tuta tuta, Mescid'e geliyor demiş, varmış Ansar'ın sana, arkadaş bana ne? demiş, gözünü görüyor mu demiş? Yok gözünü görüyor demiş, niye şöyle yürümüyor? Başını dönüyor da, onun için şeyler duvardan tutar geliyor. Allah'ını, Muhammed'ini söylersen şöyle niye başını dönüyor, neden dönüyor? Yemin vermesen yemeyeceğim üç gündür. 3 gündür hiç yiyeceğiniz yok, diyor. aç mısın? Çocuk, onun için de duvardan döküp geliyor. Bir kardeşin, bin kardeşin acı olur da duyar da yatacak olursa efendimiz ''Onun kamil limanı yok.'' diyor oyunda. Onun duyar yatar uyuyabilirse, onun aclığına varıp seyir gibi yetişmezse, böyle merhamatlılar kurtulacak inşallah, merhamatlı olalım. Boşa devre giderim. Der ki yiyecek var mı? Bir kişi yiyecekleri var. Seninle ben aç kalırım, çocuk da var diyor. Seninle ben aç kalalım, yarın da oruç tutarak yolunu tuttu. Akşam oldu, yemeyelim. Yani. Çocuğu da uyut diye. Akşam bir saldırı getirdim bile, bildirmemenin için gandili, Elini düzelteceğim diye içine düşürtü, paranla bulsun, ben sanatlarımdırım ya, gayetçe temiş olursun yani, bildirdim benim için daha iyi olur. Onu gidiyor zaten, tarzını gidiyor, onu gidiyor, yana gidiyor, ortaya gidiyor. da yapıyor, geliyor ve geliyor, gidiyor, getiriyor, ürme gelmiş, ip yiyecek kadar, doyacak kadar var çünkü. Şurayı umarmaya bak hanım, içine düşünüyor. Çocuğu da uyutmuş. Ya ne yaptın sen diyor, bunu kör ettin diyor. Allah'a seversen bacıma, tokanma, böyle yiyelim diyor. Ne diyor, o onun elinde dövüyor, çekiyor ağzına. kemal afiyetle doydur diyor. Doydu diyor. diyor. Supraya kanını bir şeyde koymamış diyor. O günü ailesi de geldi, aç kalmışlar tabağına namaza baktım, oturdum, birşey kıldık diyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz namaz kaptı diyor, biz de kıl yok diyor. Öyle ki, bütün Yasin'i bir surada okuyor, bütün Er-Rahmani'yi bir surada okuyor, ikinci katta, yine doymuyorlar, bu sahabe-i kilam, ah uzarsa değil, sersin bizi. Şey. Geldi Muhammed Aleyhisselam, Kur'an kalbine imza olmuş. bazının sıkı zamanda, ona da filten benim ana sinazım verdiği ettiler. Yani kral böyle esmeyle bazı zevk geldiğinde okuduğunu bilmiyormuş diye yormuşu diyor. Mescidde saadetinin ihra buna sırtını etmez. Böyle bir sırrı tahdest sahalede kendi Adını, de sıkılıyor bizde ciplilemecinde. Attı peygamber üstünde Allah'ım dünyada göremez, sahabe solamaz. Ta bir, bir, bir, bir sene sonra yandık ama iman ettik. Ahirette olsun dizinin dibine oturttu ya Rabbim bizi. Cennete alâ, kurban oldu Allah. Habibim var. Neyse, gözünü açtı. Dedi ki, sahabeden filan oğlu filandan, ailesinden Allah razıyım, selam söylen diyor deyince ağlıyorsa o ağlamaya başlamış ''Kardeşim, siz Allah'a Allah ya yani ne amel işlediniz? Ya o dire, biz de onu yapalım. Hz.Talika'nın ne yaptın? Hayır ya Resulallah, ne yapayım işte size? Namazımıza tırıyor, evimize giriyor. Şimdi Cebrail Aleyhisselam gider, gelin haber verir diye. o gelip gitmeden haber ver Allah'a seversen ne yaptın diyor Peygamberimiz ne senden Allah razı olmuş, ailemden razı? Bilmem ya Zulallah. bir muhacir kardeşim, acıkmış, Bu duvarları bu taraftan giriyor. Biri girmeden ona anlatmadan, gizli sadaka girdim o doydu, biz aç kaldık. Acaba bundan mı lan? Şeyh Allah razı olmazsa, onun için karşı azamın bölgesinde bölgelenenlerin biri de söylediği. <Gülüyor> bazı azap olduğu. Azaplarımız açıkların yerinde bana iftihar sunmuşlar. Bazısında gizli bir gece yeridir, bazısında gizli gündüz yeridir. Bazıları bu karanlığın sok yani içine sokuyor <gülüyor> herhalde. Fakat sokulur bildiği. kendi de bilmez. Bir yerden bir şey sokul. Allah'a razı bir geçer yine. Bunun için ağır sağ olduğu bir kesme saltanatı meydana gelene Birisi, var, birisi de tenafil bir kadın, zengin ve güzel namusuna davet ediyor, namusuna çeviriyor, geçtikler, beşeriyet var, şehvet Beşe var, çeviriyor, <gülüyor> ben rahmet olan Allah'tan korkarım, Allah'ın gazabı büyüktür diyor. Allah'tan korkusundan zinaya gariyip olmuyor. فَأَمَّانَ مَقَاتَ مَقَامَ رَبِّهِ مَلَهَ الْنَفْسَ عَنِ الْهَوَى فَاِنَّ الْجَنَّةَ اِيَا الْمَأْوَى ''Nefsini Allah'ın huzurunda mes'u olurum'' diye süfri hevaslardan çekenler, zinaya gariyip olmayanların da bir cennete ahlâ olduğunu Kur'an-ı Kerim haber veriyor, Kuran-ı Şahazan'ın bölgesinde gülgelenmiyordu arkadaşlarım. Bunun için kardeşlikten aldık da, Allah için birbirini ziyaret edenler, Allah için sevişenler, Allah için birbirine ikramda bulunanlar, Allah için birbirine ihtimal ediyordu dost olanlar. Benim hakları Hazretleri, benim muhabbetim o kimseye tahakkuk etmiş. Ben yani o kulumdan razı oldum, elhamdülillah. Onun için, kardeşlerimizle devam edelim. Günahlarımıza tevbe edelim. Kardeşimize konuş şey ediyorum şimdi. O dünya dediğin şu güzel kulumuz, herkesin dostudur vefat vefasız. Vefasız dünyada, bak lebet bize geçti. Evvel benim geldiğimde, Hacı Seyne Efendi Hocamız, Hacı Şamel Efendimiz, ayağa topan Hacı Ahmed Efendiler, büyük hoca zaten. Onlarla neyle oturup bakıyorduk? Lübet değişti bunlara ben de. O zaman çocuğumun şimdi ağa Bir oldum. Böyle diyelim, ağağa gidiyor. Maliye çekiliyor. Muhammed Ali Vesselam Efendimiz, Gülüyorum Ya Rasulallah dedi. Gülüyorum. Gülüyorum Allah'ımız bana işte Cebra İsrail'e göndermiş, Kalmak istersen Ey kal bu halet. Gelmek 63 yaşında senin bitti. Hangisini mazıda Allah'a mağlup için ta aşkundan yanıyor. Ümmetimden ayrıldığım için bile üzülüyor. de çok severdim. Yanınız da Ziyaret edenlerle, hayatımda ziyaret edenler hiç fark etmeyecek. Aynı onları göreceğim. Falih ibnus selam diyeceğim. Şefaatim nasip olacak inşallah. Ben zarfabiliyim. Ecebet şefaati. Sıplı ağzım beni düşündürdün ya Rasulallah Sen ayete irtial bu Ümmet-i Muhammed'in hali ne olacak? ne olacak koyun mert Muhammed'in hayreti. <gülüyor> Nasıl isad edelim ya Resulallah. Size iki giriş kapı emru bırakıyorum. Birisi mantık, birisi sakin. Bunlar içimizde olduğu müddetçe ben yanınızdaki kimsin? Korkmak kimsin? gibiyim. Parmak, gibiyim. ya Resulallah onun neyi? Bunun birisi Kur'an-ı Kerim. Oku okutturup, tefsir ettirin, hocalara danışın, ne dillerse ondan milim ayrılmayın. O da öyle.